Her şeyinize katılmak mümkün değil. Yani sizin o programlarınızın içerisinde o kadar kızdığımız, o kadar bazen <gülüyor> yüksek sesle, <gülüyor> olur mu böyle dediğimiz programlar oluyor, konuşmalarınız oluyor ama güzellik burada zaten. Asıl güzellik o. Hep bizim dediğimiz gibi söyleseniz mümkün değil. Yani o yüzden sizin beğenmediğimiz şeyleri söylemiş olmanız bile bizi sizi daha fazla yakınlaştırıyor. Tabii ki bu anlamda önemli olan zaten evet, evet. karşılıklı olarak birbirimizi ağırlamak değil program yaparken... Evet. ...bir tartışma sürecini başlamak evet. ve birlikte tartışıyor olabilmek ve birbirimizin fikirlerine tahammül ediyor olabilmek galiba... Bir de çok güzel. yani o zaman tek ses, evet. herkes bu, onu yapmak çok kolay. Yani benim dediğim doğru... Yapıyorlar demek. zaten. Evet, yapıyorlar. Herkes yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve biz işte çok azınlıktayız şu anda. <gülüyor> Para endişesi olmadan rahatlıkla her türlü fikrin seslendirilebildiği... E, ...açık radyo gibi radyoların olması çok önemli. Çünkü insanlar o zaman siyah beyaz bakmayıp arada başka renkler olduğunu da görüyorlar. Her türlü fikrin özgürce e, söylenebildiği. Çok keyifli bir, bir yer burası. Karşınızdakini dinlemeniz gerekiyor. Belki bu da çok önemli. Evet. De demokrasi kavramının oturabilmesi için karşınızdaki insanın da fikrini almak, belki onu da davet etmek bu tartışmaya çok önemli geliyor bana. Bu da Açık Radyo'da benim çok severek desteklediğim bir yön. Her sese açık olmak, her düşünceye açık olmak ama bütün bunları irdelemek ve de oradan kendi doğrumuzu bulabilmek herhalde yapmamız gereken şey bu.